Plasebo alan kişiler de psikedelik, yani hayal gördüren deneyimler yaşayabiliyor. Yazar Peter Duggeril Çevirmen Kübra Bozkurt Plasebo etkisi oldukça ilginçtir. Bu etkinin altında olan kişi, bir dereceden farksız bir madde almasına rağmen vücut gerçek bir ilaç almışçasına tepki verir. Bu garip olgu, yüzyıllardır bilinmektedir. Ancak bilim insanlarının sürekli olarak bu yanılsamanın nasıl gerçekleşebileceği hakkında daha fazla bilgi edilmesine rağmen, plasoba etkisi hala tam olarak çözülebilmiş değil. Kesin olan bir şey varsa, o da plasoba etkisinin çeşitli tıbbi senaryolarda ortaya çıkabileceği. 7 Mart 2020'de, Psychoforma College'da yayınlanan yeni bir çalışma, zihinde değişikliğe sebep olan psikedelik maddeleri almış olduğunuza yönelik yanlış inancın bile bu etkiyi geliştirebileceğini gösteriyor. Cesur bir hilekerlik örneği olarak verilebilecek bir deneyde, Kanada McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, İbrusin adlı bir psikedelik ilacın insanların yaratıcılığı üzerindeki etkilerini incelemek üzere, görünürde tasarlanan bir çalışmaya katılmaları için bazı öğrencilerle anlaştı. Çalışmaya ayırdıkları vakit için cüz'i bir miktar alan toplam 33 katılımcı, Beatles'ın bir zamanlar katıldığı bir partinin ortamı gibi görünen bir laboratuvarda çalışmaya dahil oldu. Duvarlara asılan psikedelik sanat eserleri, terapi lambalarının renkli tonlarıyla aydınlatıldı. Paspaslar ve armut koltuklar yerlere serildi. Artos, yani sanat filmleri bir ekrana yansıtıldı ve bir DJ, bir pick-up'tan ortama uygun melodiler çaldı hedonistik, özgür ruhlu suarenin ortasında, çok sayıda araştırmacı beyaz önlükleri içinde etrafta dolaşıp deneyi gözlemleye dursun, birkaç katılımcı verilen ilacın gözle görülü bir biçimde etkisinde gibiydi. Tek bir sorun vardı. Olanların hiçbiri gerçek değildi. İprosin gerçek bir sentetik ilaç, ancak hepsine plasebo ilacı verilen katılımcılardan hiçbirine İprosin verilmemişti. Beyazlar içindeki araştırmacılarsa, Bu örnükleri sadece ortama uyum sağlıyormuş gibi görünmek için giymişti. Peki ya kalabalığın içinde dolaşan insanlar? Hepsi tamamen numara yapan ücretli aktörlerden oluşuyordu. Her şey telkinin ve etkisiz bir plasebo hapının gücüyle psikedelik bir deneyimi başlatmanın mümkün olup olmadığını öğrenmek için kuruldu. Durum gösteriyor ki bu mümkün. Deneş sırasında yapılan anketlerde katılımcıların yarısından fazlası, %61'i, aldıkları ilacın etkisini bir miktar hissettiklerini söyledi. Bu etkileri sersemlik hisse, resimlerdeki renklerin değiştiğini görme, rahatlama, duyuların uyarılması, kahkaha atma isteği hatta bulantı hisse olarak saymak mümkün. Birçoğu bu şekilde hissetmelerini sağlayan şeyin psikolojik bir ilaç olduğuna kesinlikle ikna olmuştu. Bir katılımcı şöyle diyordu. Batıyormuşum gibiydi. Yerçekimi beni büyük bir güçle aşağıya çekiyordu. Bu his daha çok kafamda gibiydi. Özellikle kafamın arkasında. Bir diğer katılımcı, bir çeşit görsel halüsinasyon gördüğünü bildirdi. Duvardaki bir tabloya bakana kadar hiçbir şey hissetmiyordum, diyerek o gece hissettiklerini hatırlamaya çalıştı. Tablo hareket ediyordu. Renkler sadece değişmekle kalmıyor, her şey hareket ediyordu. Tablo durmadan şekil değiştiriyordu. Herkes aynı şekilde hissetmedi. Grubun neredeyse %40'ı, deneyim sırasında olağanüstü bir şey hissetmediklerini belirtti. Ancak araştırmacılar, pek çok insanın psikedelik bir maddenin etkisi altında olduklarını düşünmesinin dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Yazarlar çalışmalarında şöyle belirtiyorlar. Bildiklerimize dayanarak, bunlar inaktif bir placebo psikedeliği sonrasında literatürde bildirilen bilinçteki en güçlü değişiklikler. Tabii ki deneyin amacı, gerçekten neler olduğunu bilmeyen araştırma katılımcılarını kandırmak değildi. McGill ekibi, insanların kendileri kullanmasa bile, uyuşturucu kullanan insanların etrafında kaldıktan sonra o ilacın etkilerini hissettiklerini söyledikleri, uyuşturucu kullanan kişiyle birlikte hissedilen coşku, İngilizce contact high olgusunu araştırmak istedi. Araştırmacılar, plasebe etkilerine benzer şekilde, Bu hislerin şartlı koşullanmanın yanı sıra fiziksel ve sosyal ortamdan da kaynaklanabileceğini ifade ediyor. Bu tür fikirler 1960'lara kadar dayanıyor. Ancak günümüzde terapotik yani tedaviye ait amaçlar için psikolojik ilaçları olan ilginin artması göz önüne alındığında, araştırmacılar bu belirgin plasebo etkisinin hastalara fayda sağlayabilecek şekilde kullanılabileceğini düşünüyor. Kiatya araştırmacısı ve eski sihirbaz Jay olsun şöyle söylüyor. Bu çalışma, psikedelik ortamlardaki bağlamının etkisini güçlendiriyor. Depresyon ve anksiyete gibi bozukluklar için psikedelik terapinin son zamanlarda yeniden yükselişe geçmesiyle klinik tedavi uzmanları, ilaçların güvenilirliğini daha da arttırma anlamına gelen düşük doz ilaçlarla benzer terapötik deneyimler elde etmek için bu bağlamsal faktörleri geliştirip kullanabilir. Bu, oldukça saygıdeğer bir hedef. Her ne kadar organizasyon gerektiren bir hile düzeni içerse de. Ancak korkulacak bir durum yok. Deneyin sona ermesinden hemen sonra hilenin doğası ve çalışmanın gerçek amacı katılımcıları açıklandığında bir kısmı şok ve hayal kırıklığı içinde cevap verdiyse de, hepsi kahkahalarla güldü. Hatta kesinlikle bir ilacın etkisinde olduğundan emin olan bir katılımcıysa, bu placebo nereden ulaşabileceğini sordu. Seslendiren Feyza Özüdoğru